وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Muhterem Kardeşlerim Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi bizdeniz olsun Aleyhisselam. Aleyhisselam. İmam Bukhari Rahimullah Sahihinde Tevhid kitabı yeni bir bölüm açarak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 selamul Mu'min isimlerini getiriyor. Ki biliyorsunuz bu Haşr suresinin son 3 ayetinde zikredilen isimlerden bir tanesidir. Evet. Haşr suresini o 3 son 3 ayetini okuyabilecek var mı bana? Buyur. Allahu celle celaluhu. la ilaha تو الذي لا اله الا هو هو الرحمن الرحيم الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المكين المحيم الله بما الله الخالق البارئ المصور له Yusadbihû lehû mâfif semâ vâti vel ağrı ve huvel azîzul hakîm. Allah razı olsun. Baruk Amari. Evet. Baruk Amari. Ya Araba yok dedi. Buyur Şimdi başladık. Buranı kaçarabilir miyim? 1868 sokak. 1868 sokak. İkilerden sağa döndü mü? Soldan üçüncü sokak üçüncü bina. C'den sağa dönüce, solda Her kapıda demek. E, ki, Kapı Dört numara. Ya, kapsın. Kapsın. 4, 4. 4. 4. Arabaları görmüştüm ya. Geliştik. Geliştik. Şimdi e, sağdan. Abartmanı'nın kaç kardeş? Dört, sekiz, sekiz ayetidir. Yani Haşır Suresinin son üç ayetinde e, ki buradaki ayetler Allah Azze ve Celle orada e, isimlerini saydıktan sonra lehul esna ul husna diye bitirir. Yani en güzel isimler Allah Azze ve Celle'nindir. Evet ki Araf suresinde Allah Azze ve Celle <gülüyor> velillahil esna husna seduuhu biha en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle'ye bu isimlerle dua edin <gülüyor> söylüyorsunuz. Ki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 Şuna bir bakarsanız. Evet. Sesimiz ee, Arap Suresinde bununla alakalı, wa lillahi l-asmaul husna en güzel isimler Allah Azze ve Celle'nindir. Evet.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 selam biliyorsunuz müslümanlar arasında bir selamlaşma şekli olarak da kullanılmıştır kullanılmaktadır şimdi e... selam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 ee, Enes radıyallahu anh'unun zikrettiği hadiste Bukhari Edeb-ül zikrettiği zikrettiği kadarıyla diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu ve innes selame ismun min esma illahi teala. <gülüyor> Muhakkak ki selam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Ve da'ahu allahu fil ardi <gülüyor> onu Allah Azze ve Celle yeryüzüne koymuştur. Fefşü selame beynekum. Kendi aranızda selamı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 Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Manasıyla alakalı inşallah biraz sonra e, manasının ne demek olduğunu söyleyeceğiz. Ve yine e, Abdullah İbni Mesut radıyallahu anhun rivayet etti Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam inna Allah'u huve selam diyor. Muhakkak ki Allah selamdır. Ta ida cenese ahadukum fî salâti فَلْيَقُلْ اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ Bundan dolayı sizden biriniz diyor. Namazda iken teşehhüde oturduğu zaman ne yapsın? اَتَّحِيَّاتُ lillahi duasını okusun der. Ve yine i̇bn Abbas der ki اَسْسَلَامُ اِسْمُ اللّٰهِ وَهُوَ تَحِيَّةُ اَهْلِ الْجَنَّةِ Esselam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ve bu cennet ehlinin Selam aralarındaki nedir? Selamlaşmasıdır der i̇bn Abbas e, Beyhaki'nin şu Adul İman'da e, geçtiği kadarıyla. Ve yine e, bu şekilde Selam ismini e, Kur'an ve Sünnet'te ne yapılmıştır kardeşlerim? Ve yine Hattabi Rahimullah der ki ve yine bunda delil vardır ki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 Afren, Vaka suresi 91. ayet-i kerimesine kardeşler. Yasin suresi, yanlış söyledim. فَسَلَامُ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ yemin O kitabı sağ tarafından verilenler var ya diyor. Allah hepimizi onlardan eylesin. Ee, onlara selam olsun. Yani eğer bir kimseye kıyamet günü kitabı sağ tarafından veriliyorsa o nedir?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 Selamettir, insanın güvende olması, selamette olmasıdır diyor. Ki onlardan bir tanesi estahiyye yani selamlaşmadır, selamdır diyor. Esselamın manasından bir tanesi ki e, bu da Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Bazen olur ki diyor sadece nedir? E, selamlaşma manasına gelebileceği gibi bazen de sadece selamet, esenlik, güvenlik duyma manasına da ne yapabilir? gelebilir der. İbn-i Eyd rahimahullah. Ve yine e, et-tahiyye dediğimiz selamlaşma manasına da gelebilir. Et-selam. Çünkü Allah Azze ve Celle ve lehum ma yet onlar için diledikleri arzu ettikleri her şey vardır diyor. Selamun gavlen min Rabbil Rahim. Onları diyor Rahim olan, çok bağışlayıcı olan Zabdlerinden sözlü bir selam vardır diyor. Allah Azze ve Celle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 ki e, daha önce Akü Selam daha önce geçtiği gibi Selam e, Allah azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir ki Allah azze, e, dinimiz tarafından Müslümanlar tarafından et Selam kelimesinin yayılması emredilmiş yani Müslümanlar arasında meselalam aleyküm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 Bir, i̇man etmedikçe ne yapamazsınız, cennete, cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman, i̇man etmiş olmazsınız. Aranızda yaydığınız müddetçe birbirinizi sevecek bir şey söyleyeyim mi? Efşu selamı daynakum aranızda selamı yayın buyuruyor Allah Resulü Esesalam. Demek ki selam nedir? Birbirini sevmek için bir ülfet şey, bir sebebi sebeptir. Çünkü selam Allah'ın ismidir.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 İslam'da her ibadetin bir adabı var veya bir anahtarı var. Olmazsa olmazları var. Namaz abdest almazsanız namazınız ne olmaz? Kabul olmaz. Abdest almayanın namazı yoktur. Hacca gidersiniz, Arafat'a çıkmazsanız ne olmaz? Haccınız olmaz. İsterseniz orada ömür boyu kalın. Ben hac yaptım, ne yapamazsınız diyemezsiniz Arafe günü Arafat'a çıkmadığınız müddetçe. İşte duanın da edeplerinden, adatlarından bir tanesi de en güzel isimler Allah'ındır o halde ne yapacaksınız onlarla isteyeceksiniz Allah Azze ve Celle o yüzden Esselam ismi de Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir ismi olduğu zaman aranızda onu yayındır, yaydığınız zaman ne yapıyorsunuz Esselamu Aleykum dediğiniz zaman bir Müslüman kardeşinize korkma benden sana zarar gelmez ve ben senin Allah'ın Esselam ismiyle senin için bir hayır ve bir bereket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 durumundadır. Ve yine İmam Bukhari Rahimullah, hakikaten kardeşlerim, bir bab zikrediyoruz veya İmam Bukhari bir bab getiriyor ve yani e, gelişi güzelmiş, atı, gelişi güzel atılmış bir e, başlık değil bu. İmam Bukhari Rahimullah hadisi zikretmeden önce o hadislere 3-5 veya o bab altında, başlık altında kaç tane hadis zikrediyorsa o o anlayışını o başlık altında topluyor. Ve burada da İmam Buhari rahimehullah bu ayeti getirmekle biraz sonra inşallah zikredeceğimiz hadisten önce şunu kastediyor ki Allah azze ve celle'nin kullara dan herhangi bir şey şekilde benzemediğini vurgulamak istiyor. Ki isim ve sıfatlarda daha önce söylediğimiz bir kural var. Yani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 Allah Azze ve Celle de mevcut değildir. Allah her türlü noksanlıktan, her türlü kusurdan ve fenalıktan Allah Azze ve Celle selamette olandır. Bunlardan beri olandır. Ki Hattabi <gülüyor> Rahimullah bunu zikrederken e, selam sahibidir. Ki Allah Azze ve Celle her türlü ayıptan, her türlü noksanlıktan yani insanların olabileceği her türlü noksanlıktan ve kusurudan beridir. O yüzden Allah es selamdır demiştir. Hı. Evet kardeşler. İbn Kesir rahimehullah es selam kelimesini ismini açıklarken diyor ki Es selamu min cemiyel uyubi ve'n nakais bi kemalihi fi zatihi ve sıfatı ve fi ef'alihi. Allah azze ve celle fiillerinde, sıfatlarında ve zatında bütün kemaldir ve bütün noksanlıklardan bütün ayıplardan selamdır bunlardan beridir diyerek İbn Kesir rahimehullah bunu açıklamıştır. Ki selam kelimesi eee devamı Kelim dediğimiz kelimelerden bir tanesi ki bunun aslı nedir? Her türlü şerden, her türlü ayıptan noksan e, beri olmaktır. Ve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 etmişlerdir. Allah Azze ve Celle bizi sırattan geçerken e, ne gibi? Şimşek gibi mi? Geçenlerden eylesin. Evet. İslam kelimesi de kardeşlerim zaten bu kelimeden yani selam kelimesinden alınmıştır. <gülüyor> yani nedir? El istislamu lillah Allah için vel inkiyat Allah'a teslim olma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 Mülkünde hiçbir ortağı, hiçbir benzeri yoktur. Allah Azze ve Celle ilahlığında selamdır. Hiçbir ilah yoktur, ancak o vardır. Ki Allahu levi ila ilaha illahu Allah Azze ve Celle'nin buydu gibi. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Allah Azze ve Celle bağışlamasında, mağfiretinde selamdır. Hiçbir şey, hiçbir kimseye bir haceti yoktur. Allah Azze ve Celle her şeyinde birdir, tektir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin azabı, intikamı, şiddetle tutması, şiddetle tutması ve hızlı bir şekilde azap etmesi de selamdır ki bunda herhangi bir zulüm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 Allah Azze ve Celle'nin şeriatı, dini selamdır. Her türlü ihtilaftan, her türlü tenakuzdan, zıtlıktan beridir. Ve bu şekilde bütün Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları selamdır. Her türlü noksanlıktan, her türlü ayıptan, fenalıktan beridir kardeşlerim. Şimdi...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 yani ayeti kerimede geçtiği gibi Şehidallahu ennehu la ilahe illahu Allah Azze ve Celle şahitlik etmiştir ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Beşincisi de vaadinde yani Allah Azze ve Celle kuluna bir vaat etmişse, bir söz vermişse muhakkak onu yerine getirir manasında ki beşinci, altıncısı olarak da Allah Azze ve Celle kulun, mümin kulunun kendisi hakkındaki zannını yerine getirendir, tasdik edendir manasında kullanıldığını söylemiş Evnun Kayyim Rahimahullah. Şimdi bunlara baktığımız zaman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 كُنَّا نُصَلِّ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولَ السَّلَامُ عَلَى اللّٰهُ Bizler diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kılarken teşebbütte السلامu alallah diye dua ederdik diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki اِنَّ vesselam Selam olan Allah'tır dedi diyor. وَلَاكِنْ قُولُوا fakat Siz şöyle söyleyin. Tephiyatüllâhi, ve salawat ve tayyibat. Selamünaleyküm, ay yeh Nabiyyu, ve rahmetüllâhi ve barakatuh. Selamü'alaîna, ve aleykümü'ala abadillâhi salihin. Aşhedu Allâh ılla Allâh, ve aşhedu erna Muhammedan abduhu ve Bu neyse dediğimiz oturduğumuz zaman selam vermeden önce okuduğumuz dualardan bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Bunun sahabesine öğretmeliyiz. Gelelim Abdullah ibn Mesud radıyallahu Anhu kimdir? Kendisi i̇bn Gafil el-Huzeli dil ki ilk Müslüman olanlardan bir tanesi. E, Habeşistan'a Habeşistan hicret edenlerden ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ile beraber katıldığı bütün savaşlara kendisi de katılmış ona sürekli yanında olmuş, ona hizmet etmiş ve kendisine bir lakap verilmiştir. Abdullah İbni Mesud'un lakabı nedir? Bilen var mı? De, de, de, de. Yok. Sahibu Sivak veya Sahibun Naal denilmiş ona. Yani bu onun bir şeyi sıfatı, yani Sivak sahibi veya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 ve belli bir müddet orada kaldık ve İbn Mes'ud'u ve annesini biz zannettik ki diyor sanki ehli beyt'ten yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve ailesinden bir tanesi diyor. Çünkü o kadar çok Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve evine girip çıkıyorlardı ki Abdullah İbn Mes'ud ve annesi biz zannettik ki diyor onun ehlindendir yani ailesindendir Nebi'nin bir hanımıdır veya çocuğudur. Bu tür bir akrabası zannettik o kadar çok onun yanında gezmesinden dolayı diyor.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 Yani her türlü şeyden, her türlü noktanlıktan beri olan Allah'tır ki bu da gösteriyor ki bu Allah Resulü Allah azze ve celal'in isimlerinden bir tanesidir. Et-tahiyyatu <illahi> denildiği zaman el-beka'u <tuhiyyatun> lillahi ve's-selamatu min kulliha. Yani baki olan ancak ve ancak Allah'tır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 Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra etselamu alem nebiyi şeklinde değiştirmişlerdir. Çünkü Allah nasili ölmüştür, muhatap değildir. Yani karşımızda değildir şeklinde. Ama e, sahabenin birçoğu da, cumhuru da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere bu duayı nasıl öğretmiş ise biz de öylece okuruz diyerekten Esselamu aleyke eyyühan şeklinde yani Allah Resulü aleyhissalatü nasıl öğretmiş ise o şekilde okumayı tercih etmişlerdir. En iyisini Allah bilir. Evet Allah Azze ve Celle bizlerin Allah'ın en güzel isimlerini öğrenen onlarla ibadet eden, onlarla hakkıyla dua eden kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle Batıl hakkı Hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakılan kullarından eyle. Bizleri rahmetinle cennetine girdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Aramızdaki her türlü kin, nefret, haset ve kindarlığı aramızdan silep ya Rabbi. Evet. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente istaghfiru ve atu bilek. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alamin. <gülüyor> e, el Bu mürhene bir yıl. Bu